Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed. Arkadaşlar, fıkıh derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz teyemmüm. Teyemmümün meşru kılınışı Maide suresinin 6. ayetiyle sabittir. Kale taale, kuntum, mard eeuwale, seferin, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, الله سبحانه وتعالى eeuwge, eeuwge, eeuwge, eeuwge, hasta Yolculukta iseniz yahut içinizden biri ayak yolundan gelirse ya da kadınlara yaklaşmış da su bulamazsanız o vakit tertemiz yani sa'id olan teyemmüm, e, sa'id olan ile teyemmüm ediniz. Bununla yüzlerinize ve ellerinize sürün buyuruyor Rabbimiz Maide suresi 6. ayette. Bunu destekleyen hadis. Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: i̇n nes saidat tuhurul muslim ve in lam yecid el-ma'a 10 senin. Aleyhisselam diyor ki bir Müslüman bir mümin için bir temizlenme aracıdır teyemmüm. İsterse 10 yıl boyunca suyu bulaması. Ali Seyyid ve bunu bize haber veriyor. Nerede? Sahih Sünen-i Ebu Davud, ey ondan sonra Nesai'de hadis geçiyor. Ali Seyyid ve buyuruyor ki On sene dahi su bulamazsa yeryüzü mümin için bir temizlenme aracıdır. Peki teyemmümü mübah kılan sebepler nelerdir? Buna bakalım. Bir, Suyun bulunamaması Bedeni bir hastalık veya aşırı soğuk sebebiyle kullanılmasından ötürü zarar görüleceğinden korkulması gibi haller dolayısıyla su kullanılamayacak olursa teyemmüm mübah olur. Bakın bu iddia. Şimdi iddiayı ispat edeceğiz. Neymiş? Bir, suyu bulamamak. İki, bedende bir rahatsızlık varsa hastalık sebebiyle falan yine teyemmüm yapılabilir. Bir de Aşırı soğuktan ötürü zarar görmekten korkmak. Bu üç hususta ey delil var ki e, teemmüm yapılabilir. Bununla ilgili. An İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh. Kale künne ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer. Diyor ki biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile bir seferdeydik İmran bin Hüseyin. Fesalle bin nasi fe ize huwe bir raculin mu'tezil. Fekale mâ ma en tusalli. Diyor ki a.s.v. Insanlara namaz kıldırdı ancak bir adam gördü ki orada bekliyor. A.s.v. ona sordu. Seni dedi namaz kılmaktan alıkoyan şey ne? Yani cemaat namaz kıldı ancak seni alıkoyan şey ne? Kale esabetni cenabe -ah. dedi ki Allah'ın resulü aleyhissalatu vesselam ben cünübüm dedi o kimse. Ve la su da yok dedi. "Fekale aleyke bis-saidi fennehu yekfik." Aleyhissalatu vesselam o zaman ona dedi ki sen said olan ile teyemmüm yapmaya bak. Yani yer yüzüyle Sen temmüm yapmaya bak, o sana yeter buyur. Ali Said mesela. Adamın hali nedir arkadaşlar o an? Cünüp. Cünüp. Normalde bu hali sallamasın. Evet, adam diyor ki su yok. Yani demek ki su yok, ay bir namazı kılmayalım. Yani öyle değil. Ali Said vassalem birazdan onun örneklerini vereceğim. Ali Said vassalem ona diyor ki su sana su yoksa dedi, yeryüzüyle senin temmüm yapman sana yeter dedi. Ali Said vassalem. Hadis Buhari'de ve Müslim'de nesaide geçiyor. Sahih bir hadis. Üçüncü olarak söylediğimiz iddialardan bir tanesi Cabir radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadistir. Bir yolculuktaydık diyor Cabir radıyallahu. Bizden bir adama bir taş isabet etti. Adama taş isabet ediyor. Adamın kafası yarılıyor. Ve derken O adam af buyurun ihtilam oluyor. İhtilam olunca da arkadaşlarına soruyor diyor ki ben ihtilam oldum ancak başı yaralı ve sargılı. Ne yapmam gerekir? Ona diyorlar ki senin gusletmen gerekir. Yani sen yıkanacaksın. O adam gusletiyor onların bu sözü üzerine ve vefat ediyor. Aleyhisselat ve selam bunu işti işitince diyor ki. Adamı öldürdüler. Adamı öldürdüler. Onları tenkit ediyor aleyhissalatü vesselam. Bilmedikleri halde neden sormadılar? Çünkü bilgisizliğin şifasız soru sormaktır. Bakın bu söz çok önemli. Aleyhissalatü vesselam dedi ki adamı öldürdüler. Madem bilmiyorsunuz niçin sormuyorsunuz? Çünkü bilgisizliğin ilacı şifası soru sormaktır. Tıpkı ayette söylediği gibi Rabbimiz ne buyuruyor? Fes elu zikri in kuntum la ta'limu. Diyor bilmiyorsanız ey bilenlere sorunuz. Ama gerçekten de bilenlere ha? İşin ehline. He, işin ehline. Yani bugün adam gidiyor, ah buyurun. Dinle alakası olmayan ya da maalesef cahil bir kimseye soruyor ve onu aleyhissalatü vesselam diyor Allah Azza ve celle ilmi yeryüzünden çekip almaz. ilim Bizi biz yapan şey ilimdir. Ancak diyor alimlerin ruhlarını kabzeder. Alimler ölür gerçek Rabbani alimler ve diyor yeryüzünde cahiller kalır. İş başına bu cahil kimseler gelir Öyle ki diyor insanlar ona, onlara soru sorar. Hem kendileri sapıtır hem insanları saptırırlar. Yani hem ona cevap veriyor kendi de sapıyor başkasını da saptırıyor. Aleyhisselatü Vesselam burada diyor bilmiyorlar senin için bilmeden konuştular. Teyemmüm etmesi onun için yeterli olurdu buyuruyor Ali Aleyhisselatü Vesselam. Evet ben şimdi Türkçesinde e, kahretsin onları diyor ama Arapçasında öyle değil. Ali Seyyid ve selam buyuruyor kateluhu katelhumullah. Diyor ki onu onu öldürdüler Allah da onları öldürsün. Bak bu karşılığı değil bak Türkçesinde diyor Allah, Allah kahretsin diyor. Ben bildim orada problem olduğunu. Çünkü bu Ali Seyyid ve kullanacağı bir ifade değildi. O yüzden Arapça metinde Ali Seyyid ve diyor kateluhu katelhumullah. Onu öldürdüler Allah da onları öldürsün diyor. Çünkü öldüren kimdir? Allah'tır. Yuhyive ve yumit. Ela saalu iz lem ya'lamu. Fe inna shifaa'u ayi sual Ali Seyyidü Sallam işte bunu söylüyor. İnne mekeneke feh an yeteyemmem. Eğer diyor teyemmüm yapsaydı ona yeterliydi. Bu da demin demin dedik ki iddiamız var değil mi arkadaşlar? Bu iddiayı ne yaptık? Ispatladık. Ey sahihle aleyhissalatü vesselam diyor ki hani kişi bedeninde eğer bir rahatsızlık varsa bir şey zarar göreceğinden korkuyorsa suyun o zaman ne yapacak? Teyemmüm edecek. Üçüncü hadis Amr bin As radıyallahu anh'ın haber verdiğidir. O da diyor ki onun rivayet ettiğine göre Zatü Selasil gazvesinde Komandan olarak gönderilmesi hakkında diyor ki Amr bin As. Bu ilginç gelecek size bu haber. İlginç gelecek. Oldukça soğuk bir gecede diyor av buyurun ihtilam oldum diyor. Amr bin As o anki ordunun komutanıdır. İhtilam oluyor. Gusledecek olursam öleceğimden korktum diyor. Öyle şiddetli bir soğuk var. İhtilam olmuş, Gusledecek. Ama öyle şiddetli soğuk var diyor bundan korktum ve bu korku sebebiyle önce teyemmüm ettim diyor sonra da beraberimdekilere sabah namazı kıldırdım. Geçiyor ordunun başına İslam ordusunun başına cemaatinin başına biz onlara namaz kıldırıyor. Hangi namaz? Fecr namazı. Ama Resulullah ona sorduğunda çok güzel bir cevap veriyor benim çok hoşuma gitmiştir. Allah'u Ekber. Allah mag ver. Ah, ja, met evet, elektriek. Shuria, bij je licht in. Ben, bij die je je. Shur, shuria bij. Als jullie. Blijkbaar ben. Shuray, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Amr'a soruyor. Amr bin Asa. Tabii o bunu söylüyor ve diyor ki Beremdike sabah namazı kıldırdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in huzuruna geldiğimde ona olanları anlattılar. Yani dediler ki ey Allah'ın Resulü Amr bize cülübken namaz kıldırdı. La hamle ve la ve kuvvet billah. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ya Amr, ey Amr Sallay tabi ashabike ve ant cenup sen dedi cünüp olduğun halde dedi arkadaşlarına dedi namaz mı kıldırdın <gülüyor> allah bak be fekuz diyor dedim ki zekertu kavlallahutaala dedim ki Allah'ın şu ayetini hatırladım. ve la taqtulu enfusakum kana bikum rahima diyor ey ya Resulullah Aleyhissalatu Vesselam aklıma şu ayet geldi. Kendinizi öldürmeyin. Şüphe yok ki Allah size karşı çok merhametlidir. Hava soğuk. Gusledecek cünüp. Ne olacak? Resul-i Seniyyem diyor sen cünüpken onlara namaz mı kıldırın? Diyor ki Allahu Teala Resulü aleyhissalatu vesselam. Olur. Nisa suresi 29. ayet aklına geliyor. Diyor Allah'ın şu buyruğu aklıma geldi. E, Kendin hepinizi öldürmeyin. Yani kendinizi <gülüyor> e, e, öldürmeyin. Ve <gülüyor> la taqtulû enfusekum. Hepinizi öldürmeyin. Inna Allahe kane bikum rahime. Ey o size karşı oldukça merhametlidir. Ayetini hatırladım diyor. Feteyemmemtu summe sallaytu. Diyor ki ben de teyemmüm yaptım. Namazı kıldırdım. Diyor ki ey aleyhissalatü vesselam tebessüm etti. Onun bu sözü üzerine. <gülüyor> Fedahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velem yakul şey'e. Ve diyor aleyhissalatü vesselam hiçbir şey söylemedi. Ikrar. Ha, hani biz ne diyorduk? Sünnet kaça ayrılıyordu? Bu manada Takrir. hüccet. Üçe değil mi arkadaşlar? Evet. Aleyhissalatü vesselamın lafzı söyledikleri değil mi? İki sünneti yani fiili. Üçüncüsü takriri. Takriri ne demektir? Yani bir şey gördüğünde aleyhissalatü vesselam sükut etmişse o şey artık delildir, hujjettir. Çünkü münker bir şey karşısında... Mümkün değildir ki dat de Profeet karşı çıksın die reddetsin. E je aynı onun gibi. is Cebrail iniyor nereye? Ayakkabının altındaki necaset dat iniyor. Hani (sas) tegen je zegt dat je niet mag zeggen dat je niet mag zeggen dat je niet mag zeggen dat je niet dat Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar üçteyizdir. Ancak şiddetli soğuktan. Tabii ki şu anki imkanlarımız elhamdülillah yerindedir. Yani Rabbim subhanahu ve teala. Gerçekten nimetler oldukça fazladır. Sıcak su çeşmelerden akıyor. Efendime söyleyeyim. Ee, her türlü var yani imkan var. Ancak şu an aynı dünyayı paylaştığımız halde bu imkanlara sahip olmayan o kadar insan var ki. Bugün açlıkla ölen insanlar var biliyorsunuz. Bugün ayağına sokacak bir çorabı olmayan insanlar var biliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten teyemmüm için e, yıkanmak için bile gusül için bile abdest için bile su bulamayan kimseler vardır ve bundan emin olunuz. Dolayısıyla işte bu fıkıh evrensel bir fıkıhtır. Peki sait nedir? Hani deminden beri sait, sait neyi? Nisan-ı Arabta temiz yer olduğu Söylendiği gibi temiz olan bir toprak olduğu da söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de o vakit tertemiz Said ile teyemmüm edin. Az önce okuduğumuz 6. ayette. Ebu İshak diyor ki, Said yerin yüzü demektir. Yerin yüzü, yer yüzü. İnsan ellerini yerin üzerine vurmakla yükümlüdür. Orada toprak olsun ya da olmasın. Fark etmez. Çünkü Said toprak demek değildir. Yerin yüzü demektir. Yerin yüzü ama toprak Değildir. Heh. Şimdi ona geleceğim. Mesela toprak ya da başka bir şey fark etmez. Ebu İshak dedi ki eğer yerin tamamı üzerinde toprak bulunmayan kayalıksa daha sonra teyemmüm yapan kişi elini bu kayanın üzerine vursa onunla yüzüne meshetmesi halinde. Hiç şüphesiz ki bu teyemmüm olur. Düşünün ki adam bir oda içerisinde zindanda ya da hacda mesela biz gördük hacceden arkadaşlar da görmüştür. Arafat'ta Bazen öyle izdiham oluyor ya da e, vakit namazında Kabe'de falan izdihamdan sen yere eğilemiyorsun. Yani yere eğileyim ya şu toprağa, <gülüyor> şu betona elimi vurayım teyemmüm edeyim eğilemezsin yani. O kadar izdiham var. Herkes böyle aynı o şeyler gibi <gülüyor> öyle izdihamlar yaşıyor, yaşıyor yaşanıyor. Bakın bazen bir taş insanların elinde dolaşıyor. Bu din böyle kolay bir dindir. Suya gidemiyor. Suya gidemiyor abdest alsın. İnsanlar işte oradan birisi bir taş ortaya çıkıyor. Yani nasıl teyemmüm? O ona ona abdest almak isteyenler hemen ne yapıyorlar? Orada teyemmüm yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz yani? Rabbimin lütfudur mu? Bu namaz abdesiyle alakalı değil mi? İhtimum Tabii ki. Efendim? İhtilamla alakası yok. Yani. Niye? ihtilam olmuşsa ihtilamla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇şte yani Demin anlattığımız neydi kardeş? Günüp olanlardı değil mi? Amr bin Az günüptü. O bir hadiste de öyledir. Tamam adam orada o an. O an için ihtiramlıysa yapacağı şey odur. Tabii suyu bu suya ulaşın diye. Su, Ona geleceğim ben. O ayrı ama evet. siz biliniz ki teyemmüm hem cünüp için geçerlidir. Aynı. Aynı şey. Kişi, Kişi niçin abdest için alır? alır. Için abdest ne için lazımdır? Namaz. İki şey için de, değil mi? Neydi bunlar? Temizlenmek için. Hayır. Namaz, Temizlenmek için değil. Biri namazdı, o biri ne? O biri abdest Hayır. iki şey için lazımdır. Tavaftır. Tavaftır. Bu iki şey içindi. Bu iki şey için abdest vaciptir yani olması gerekir. Yani Hepsi şey ihtilaf olmamış değil mi? Yok <gülüyor> yo, yo canım ne ihtilaf. O an vakit namazın <gülüyor> namazı. Hayır ama öyle anlayanlar var. O Şöyle anlayan var. Hani adamın abdesti kaçıyor o an. Abdest alması gerek. E, ezan namaza icabet etmek istiyor cemaatle. Düşün ki adam hacda. Vakfeye durmuş abdestsiz. Yani vakti vakit, namaz kaçar mı orada? Dolayısıyla onun için alacak. Tamam. Evet. Evet toparlayalım arkadaşlar. Teemmüm nasıl yapılır? Ammar bin Yasir. Olay şu. Ammar radıyallahu anh ve Ammar İbni Yasir. Bu ikisi ihtilam oluyorlar. İkisi de e, gusledecekler su yok. Ne yapalım? E Omar radiyallahu anh diyor ki ben hiçbir şey yapmam namaz kılacaklar diyor ki ben bir şey yapmam ben cünübüm o da diyor ki içtihat ediyor o zaman diyor ben toprağın üstünde debeleneceğim diyor yani toprak hani nasıl su her yere değecek o da toprağı her yerine değdiriyor bak dikkat edin her tarafına toprağı değdiriyor hakikaten akıl bunu söyler akıl diyor ki içtihat ediyor diyor ki suyun varlığında ey su her yere değiyor su yoksa topraksa o zaman toprak her yere değecek Ve yanına geliyorlar. Bunu sordukları zaman Allah, de Messias, was Salamin, hen: "Doe dit. Hij slaat met zijn hand op de grond. Daarna fluit hij. Hij doet dit. Hij doet dit. Hij doet dit. Hij doet dit. Hij doet dit. Hij doet dit. Hij doet dit. Hij doet dit. Hij doet dit. Hij Allah dit. Hij doet dit. Hij doet Tabi şimdi şunu kimisi böyle yapıyor yanlıştır el diyor el neresidir bile. Heh, el bilektir Aa budur el burası el değildir hac dönüşü hac dönüşü karayolunda şoföre dedim ki yarım saat kadar sonra sabah namazı çıkacak sizden rica ediyorum dedim eğer önümüzde bir şey varsa durun ama çöldeyiz dedi ki iki saate kadar önümüze hiçbir şey çıkmaz. Önümüze hiçbir şey çıkmaz dedi ki saate kadar. Yani pompa, dinlenme tesisi yok. Çöldeyiz dedi. Fark etmez dedim biz çölde de namaz kılarız. Ama dedim durursanız ama güzel bir şekilde söylüyorum. O yarım saat yaklaşınca yanına geldim. Dedim ki Eğer müsait bir yerde durursanız. Bir de ne bekliyorum? Arabanın hepsi hacı. Dedim şimdi hepsi kalkacaklar. Benimle beraber o şoföre oo, ben böyle bekliyorum. Ya kimsenin namaz derdi yokmuş dayım ya. Bu adamlar hacdan geliyor ya. O şoföre dedim ki kardeş dur. Abi ben burada duramam daha başından Durmak zorundasın dedim. Aynen böyle söylüyorum. Sen duracaksın dedim. Başka çaren yok ya ben sana açık söylüyorum. Sen burada duracaksın. Sağa çek dedim. Ya dedi burası dedim duracaksın dur. Kimsenin de ses çıkmıyor. Çekti sağa. Sonra dedim ki kalkın. Allah rızası için hacdan dönüyorsunuz. Niçin dedim namaz kılmıyorsunuz. Kimi dedi su yok dedim var teyemmüm yapın. Baktım adam böyle teemmümü yapıyor böyle <gülüyor> dedim böyle değil teemmüm böyle yapılır onlara gösterdim fecir namazını orada kıldık hatta ben namaz kılarken o şoför o bir şoförü uyandırıyor yatıyor yani otobüste diyor kalk kalk diyor bir tanesi beni zorla durdurdu diyor kalk sen geç otobüsün başına falan neyse geçtik saat sekiz gibi güneş artık nerede baktım şeydeyiz bir yerde mola verdiler baktım o şoför beni gördü Ya diyor bize acele ettirdin diyor dur bak şimdi ne güzel rahat rahat kıldık namazımızı. Yani vakit çıkalı bir buçuk saat olmuş. Yani diyor bak ne güzel rahat rahat su var, abdest aldık falan yani ne demek istiyor yani sen bizi Mesela durdurdun. Ya. Ee, yani damın başında bizi. <gülüyor> Allah bak var. Abi adam sena nasıl geldin? Evet. Aynım. Sabah namazında cem yoktur. Sabah namazı cem edilmez, birleştirilmez. Bakınız ve diyor ki Allah Rasulü Satt ve Selam onlara bunu öğrettikten sonra inna mekana yekfike hakaza. Ali Satt ve Selam amar ibni Yasirle Umar radıyallahu anh diyor ki şu yapman, şunu yapman sana yeterliydi diyor. E Şeymuz kardeşlerini sorduğun soruya. Allee, vesselam was şunu moet je niet meer naar je toe gaan. Je moet je niet meer naar je toe gaan. Je moet je wa meer naar je was gaan. Je moet sonra niet meer naar je toe gaan. Je moet je niet meer naar je toe gaan. Je moet je niet meer naar Bazıları vurulmaz ama gördüğünüz gibi Ali Aleyhisselatü Vesselam vurmadı bir vurmayla hem üfledi o üfleme de tozun gitmesi içindir o üflemeni de sünnet olduğu söylüyorlar yani onu terk etmekte de bir beis yoktur vacip olan vacip olan yüz ve elin mehsedilmesidir O onda bir niyet mürekkeleme şu anda taşta saldırmızı diyorlar Sen ona niye için vuruyorsun? Ağaç Yani bunu yapmanın sebebi ne? Sen zaten kastetmişsin teğmüm etme işte o senin niyetindir yok o dinen o da caiz değil dinde yoktur o yani, dille söylemek yoktur kalplendir yani zekil olarak, Kalp, olarak yani. niyet şudur niyet kalbin kastetmesidir yani senin kalbin kast ediyor ki yani. mesela ben evden çıkarken kastettim buraya gelmeye buradayım evet. kast ediyorum abdest almaya o benim niyetimdir zaten yani, Heh, odur aynen bu şekilde teyemmümde de böyledir evet arkadaşlar yani dille söylemek bir dağıttır bir dağıtır, evet şunu hatırlayalım ki Teyemmümde az olan onun abdestin yerine geçtiğidir. Dolayısıyla abdeste yapılması mübah olan her şey teyemmümde de yapılır. Abdest nasıl ki vakit girmeden önce alınabiliyorsa teyemmüm de aynı şekilde vakit girmeden alınabilir. Hani kimisi öyle inanıyor çünkü. Diyor ki namazı kılacağın zaman teyemmüm edersin. Hayır öyle değildir. Peki teyemmümü ne bozar? Bir, abdesti bozan her şey... Teyemmümü de bozar. Aynı şekilde su bulamadığından ötürü teyemmüm yapan kişi suyu bulduğunda teyemmümü bozulur. Su kullanamamaktan ötürü te teyemmüm yapan hani hastalığından ötürü veya soğuktan. Aynı şekilde bu sebepler ortadan kalktığı zaman suyu kullanabilecek duruma geldiği zaman yine onun teyemmümü bozulur. Allah Allah, Allah, kaza mi? Heh, oraya geleceğim şimdi. <gülüyor> ne kadar güzel bir hadis paylaşacağım sizinle. O da şudur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. İki kişi bir yolculuğa çıktı. Ve namaz vakti girdi. Beraberlerinde su yoktu. Derken ne yaptılar? Teyemmüm yaptılar. Ve onlardan namazlarını kırdılar. Daha sonra namazın vakti çıkmadan su buldular. Tamam Bir tanesi tuttu, abdest aldı, namazı tekrar kıldı, evet tekrar kıldı, o biri ise hiçbir şey yapmadı, namazı kılmıştı teyemmümlüyken, bu ikisi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Sordular. Dediler ey Allah Resulü böyle yaptık. Aleyhisselatü vesselam o namazı tekrar kılmayana döndü. Dedi ki sen dedi sünnete göre amel ettin. Namazı kılmayana. Ve dedi kıldığın namaz caizdir. O birine de döndü dedi ki sana da yaptığından ötürü iki ecir vardır. Seninki de takvadır. Heh, yani iki ecir vardır. Hayır takvadır demiyorum. Aleyhisselatü vesselam ne demiş onu diyorum. Aleyhisselatü vesselam o kişiye asab <gülüyor> sünnete ''Ve ecze etke salatuke'' Ey senin namazın diyor. ''Ve ecze etke salatuke'' ''Ve kale lillezî tevedde'e ve aadeh'' Sonra namazını tekrar iade edene. Aleyhisselatü vesselam dedi ki ''Lekel ecru marratayn'' Sana da iki defa ecir buyurdu. Alisat vesselam. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Birisi teemmüm etti. Bunu niye açtınız? Kapatın onu. Vakit vakit çıkmadan isterse abdest alır, tekrar kılarsa bundan ötürü yine ecir alır. Ama kılmazsa aleyhisselatü vesselam'ın dediği gibi o kişi serbesttir. Her ikisi serbesttir ve namazları caizdir. Son olarak yarası üzerinde sargı bulunan kimse ne yapar? Ne yapar? Nereden çıktı bu? Birisi bize delil getirsin. Ha, bizim ben gördüğümüz öyledir. Evet yarası üzerinden yarası üzerinde ya da hani kolu molu sargılı. Olan sargı olan kimsenin üstü mezhederin bir delili yoktur. Üzerinde sargı olan kimse o kısma hiçbir şey yapmaz. Niçin Bakara suresi 286'da Rabbimiz Panova Teala buyuruyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'a. Allah kimseye gücünü taşıyamayacağından fazlasını yüklemez. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam bize buyuruyor. Ben size herhangi bir hususu emredecek olursam gücünüz yettiği kadar bunu yapınız. Dolayısıyla ne Kur'an'da ne de sünnette sargı <gülüyor> üzerinde mes edileceğine dair bir delil yoktur. Dolayısıyla bu delil olmadığı zaman o kendi haline bırakılır. Ancak abdest azasının yıkanacak yeri mesela diyelim ki El, el Şur'ya kadar sargılı diyelim. O zaman bundan sonrasını yıkar. El burası sargılıysa yani kol o zaman burayı yıkar. Ya da şura kısım sargılı burayı yıkar şurayı yıkar. yapıyor. E, şeyin üzerinin mesh ile ilgili doğrusu bir delil söz konusu değildir. Da bu. Tabii ki. Ee... Evet bunu kim söylüyor? Bunu İbni Hazm el Muhalla isimli eserinde de söylüyor. Racih olan görüş de budur gerçekten. Nasıl ki bu kadar şey aleyhissalatü vesselam söyledi mi? Hani ne yapar ne eder cünübken şu bu. Ancak bunun delili yok. Bu da delil gerektiren bir şeydir. Bakın kafası yarık adam için ne söyledi aleyhissalatü vesselam? Cünüb olan Amr bin As için ne söyledi aleyhissalatü vesselam? Ammar İbni Yasir, Umar radiyallahu anh için ne söyledi aleyhissalatü vesselam? Ancak bununla ilgili hiçbir delil söz konusu değildir. Duvar ile teyemmümün caiz oluşuna gelince İbni Abbas i Abbas şöyle rivayet ediyor. Ben diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Meymunenin azadlısı Abdullah bin Yesar ile birlikte geldik ve Ensardan Ebu Ceheim Bilharis El-Essimme radıyallahu anh'ın girdik. Ebu Ceheim dedi ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cemel Kuyusu'nun yakınlarından geldi. Bir adam onunla karşılaştı ve ona selam verdi. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. O adama cevap vermedi. Bakın selam verdi. Duara. Vesselam döndü. Duvara vurdu. Ve ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam teemmüm yaptı. Ondan sonra dedi ki. Ve aleykümselam. Niçin? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatırlarsanız başka bu, e, e, abdest bahsinde yine buna değinmiştik. was Vesselam. Allah'ın ismini abdestsiz anmayı kerih görüyordu. Sakıncası yoktur. Ama selam almak için bile aleyhissalatü vesselam o an döndü duvara. Vurdu. Aleyhissalatü vesselam onunla temmüm etti. Ondan sonra dedi ki aleyküm Lütfen arkadaşlar bir de bu işe mantığımızı karıştırmayalım. Yani böyle duvara sürtünmek şöyle ya da toprakla. Biz bir şey temizlemiyoruz. Bu sadece şariyen yani şeriat koyucunun. Ee, manen bize bize emir buyurmasıdır. Yoksa bunun ne kadar temizleyicidir? Örnek veriyorum. Ve temizleyici olmakta neydi bizim için? Birinci tercih ey sudur. Ancak suyun yokluğunda mesela istinca yaparken taştır. Veya suyun yokluğunda abdest ey teyemmümdür. Şari Maide suresi 6. ayette böyle emretti. Yani bunu mantığa sığdırmak veya temizlenmeye çalışmak yanlış bir davranış olur. Brother het er eens bij te leren. En dit, allah weten, is Allah weten. En we in de val van de ketteren. We vallen illa an de